Efendim merhabalar çocuk deyip geçmeyinden Burç efemden tüm dinleyicilerimize selam ve sevgilerimizle bir programımızda daha başlıyoruz. Efendim bugün bayram bugün kurban bayramının birinci günü ve bugün sabah tatlı bir telaş ile uyandık tatlı bir telaş ile bir bayram sabahına uyandık çocuklar tatlı bir telaş içerisinde bayram neşesi içerisinde bugün ee, uyandılar. Efendim erkekler bayram namazlarına gittiler, teşrik tekbirleri getiriliyor. Ee, bayramın kendisine has bir dokusu şu anda ince ince, sıcak sıcak, efendim e, Türkiye'nin Müslüman aleminin, efendim hacda bulunan şu anda hac e, vazifesini yerine getiren Müslümanların üzerine ince ince bir kar tanesi gibi rahmet ve bereket yağıyor. Efendim. ...tabii kurban bayramı denilince... ...çocuk deyip geçmeyin... ...programı da e, olunca... ...doğal olarak acaba çocuklar ve... ...kurban bayramı nasıl olması... ...lazım gelir konusu... ...ağırlıklı bir konu... E, ...halini alıyor. Şimdi bugün mümkün olduğunca... ...sizleri yormadan... ...çünkü bugün belki şu anda radyonuzu... ...kurban kesim yerlerine doğru gider iken... ...araç içerisinde dinliyorsunuz. Belki de eşleriniz şu anda... Efendim kurban kesmeye veya kurban pazarlıklarına gittiği halde sizler evlerinizde dinliyorsunuz. Efendim yahut da kurban kesim yerlerindesiniz. E, herkes değişik noktalarda şu anda belki Burç FM'de şu söylediğimiz konuyu, şu söylediğimiz programı herkes değişik noktalarda. Belki denk gelmiş ise kurban ve çocuk meselesini biraz sonra ele alacağımız meseleyi efendim dinleyeceksiniz. Efendim bugün gönderdiğiniz mesajlar doğrultusunda yine programımızı yapmaya çalışacağız. Hemen bize nasıl ulaşacağınızı tarif ederek programımıza başlamak istiyorum. Efendim bize en kolay ulaşacağınız şekil www.ademgunes.com. ...web sitesine girdiğinizde... ...sağ üst köşede Adem Güneş'e sor butonunu tıkladığınızda... ...açılan pencereye sorunuzu yazıp gönderdiğinizde... ...sorunuz efendim bize ulaşacak. İlk dinleyicimiz Meltem Hanım ve Meltem Hanım'ın mesajını cevaplandırmaya çalışalım. Bakalım ne sormuş Meltem Hanım. ''Değerli hocam, kızım 11 yaşında, misafirliklerde el öpmek istemiyor.'' Kurban Bayramı geldiğinde ziyaretlerimiz olacak, el öptürmek isteyen yakınlarımız var. Özellikle eşimin tarafı bu durumdan rahatsız ve kızıma ben öğüt veriyorum da el öptürmüyormuşum gibi bir bakışları oluyor bazen. Ee, yani kayın tarafının, eşinin tarafının. Kızıma nasıl yaklaşayım ki akrabalarının elini öpmeye razı olsun? Şimdi tabii... Bu el öpme meselesinin tabi ben bir ilahiyatçı değilim fıkıhi boyutunu bilmiyorum bir kültürel antropolog da değilim yani kültür olarak da çok ne anlam ifade ettiğini de çok belki derinlemesini ifade edemem birçok yanlışlarım olacaktır ama ben pedagojik olarak bakıldığı zaman yani çocuk ruh sağlığı olarak bakıldığı veya psikolojik olarak yetişkinler psikolojisi olarak da bakıldığı zaman şöyle bir şey söyleyebilirim değerli Meltem Hanım. Yani 11 yaşınız yaşındaki bir kız çocuğu efendim yani el öpmek istemiyor ise yani yetişkinleri kendisine o kadar yakın görmüyor ise ve yetişkinler de kızınıza kendisini o kadar yakınlaştıramamış ise yani bu zorlu olacak bir şey değil ki. Yani ben kendi çocukluk yıllarımdan hatırlıyorum. ...yani bizim e, mahallemiz böyle cıvıl cıvıl bir mahalleydi... ...içli dışlı olan bir mahalleydi... ...konu, komşu, efendim, akrabalar vesaireyle iç içe yaşadığımız bir muhitti... ...ben ilkokul yıllarında hatırladığım kadarıyla... ...şimdi kurban bayramı ya da ramazan bayramı... ...veya işte bu türlü eş dost akraba ziyaretlerinde... ...ben de çok muzdarip idim aslında... ...yani hatta e, bazı teyzeler var idi... E, ...eğer yaşıyorlar ise Allah uzun ömürle etsin onları... Vefat ettiler ise tabi uzun zamandır haber alamadığım için onlardan da. Ee, Allah rahmet eylesin. Şimdi mesela gelirlerdi bize elini uzatırdı direkt. Yani ta suratıma kadar elini uzatırdı. Böyle yukarıya doğru elini uzatırdı. Sonra hatta elini öptükten sonra bir de kaldırır benim alnıma vururdu eline böyle. Sinir olurdum. Yani e, büyük... İlk önce büyüklüğünü bilmesi lazım. Yani el öptürmekle büyüklük olmaz. İlk önce onu bilmek lazım. Eğer küçük büyüğün elini öpmekten imtina ediyor ise, çekiniyor ise o takdirde küçüğe düşen bir vazife evet var. Belki büyüğe karşı bir saygı ifadesi olan el öpme seansını yerine getirmesi evet ondan beklenebilir. Ama burada asıl iş büyüğe düşer. Yani büyük şöyle düşünmesi lazım, size kızacakları yerde, efendim e, bu kocaman kız, 11 yaşına gelmiş kız, yani bana niye yakınlık göstermiyor? Yani ben eve girdiğimde bir efendim diyelim hala olarak, amca olarak eve girdiğimde niye üzerime koşup atlamıyor veya bir babaanne olarak... Efendim bir e, eşinizin akrabalarından biri olarak. Neden elime sarılmıyor da böyle sıcacık, sempatik bir şekilde elimi, ayağımı, yüzümü böyle yalar gibi yutmuyor da... hem uzaktan uzak duruyor. Evet burada belki kızınıza düşen bir rol var. Ancak ben şunu söyleyebilirim ki burada asıl rol yetişkinlere düşer. Yani yetişkin burada aslında kendisini test ediyor. Eğer bir çocuk onun elini öpmeye gelmiyor ise... Eğer bir çocuk bir yetişkine doğru yaklaşmakta tereddüt gösteriyor ise burada çocuğun sağını solunu çekiştirmek yerine sağdan soldan ittirmek veya kakıştırmak yerine git amcanı öp halanı öp vesaire demek yerine belki şöyle düşünmek lazım o yetişkin olarak ya ben demek ki bu çocuğa karşı bir yakınlık hissi oluşturamamışım ki çocuk benden efendim ürküyor çekiniyor sıkılıyor yanıma gelmek istemiyor. Bir de kaba saba halimizle çok defa da çocuğa sesleniyoruz. Gelsene kız buraya, elimi öpsene. Ben senin amcan değil miyim? Ya sen bu çocukları yabani yetiştiriyorsun gelin hanım. Falan gibi sözler ile yani bir de kaba saba halimize ekstra bir kabalık sabalık ekliyoruz. Sanki o zaman çocuk gelecek elimizi ayağımızı öpecek. Efendim el öpmek dediğimiz hadise aslında bir muhabbetin. Aslında el öpmek dediğimiz hadise bir saygının hem de delice bir saygının içten uyanmış halidir. Çocuk eğer içinde bir kaynama hissetmiyor ise... Efendim o yetişkinin yüzüne baktığında, gözüne baktığında sıcacık bir yüz hissetmiyor ise... Yüzündeki tebessüm o çocuğu sıcacık kaynatmıyor ise... Ve sanki bir mıknatısı tesir ile kendisine doğru çekmiyor ise... O takdirde yani çocuğun bir yetişkinin evliliğini öpüyor olması, hatta öpmüş olması bir şey anlam ifade etmez ki zaten. Zorunlu olarak gitmiş işte eve gelenleri sıralaşmış böyle elini öpmüş durmuş yani. Ama yetişkinde bundan haz almış yani bir de gururlanmış böyle koltuğa otururken elini bir ona uzatıyor, bir ona uzatıyor, bir öbürküne uzatıyor. Efendim el öptürdükçe böyle koltukları kabarıyor. Hayır öyle bir şey değil yani. Efendim siz saygınlığınızla. ...siz itibarınızla... ...siz sevecenliğinizle... ...eğer çocuğun içerisinde... ...gerçekten kaynayan bir kazan gibi... ...fokurdamaya neden olduysanız... ...siz elinizi öptürmek istememenize rağmen... ...çocuk elinize sarılıyor... ...yanağınıza sarılıyor... Efendim ...yüzünüze sarılıyor... ...ve sizle sarmaş dolaş olmaktan keyif alıyor ise... ...o takdirde... ...bu bir anlam ifade eder... ...yok... Efendim zorunlu olarak çocuğu sağa itiyor, sola çekiyor, azarlayarak, tersleyerek, bir de küçük düşürerek, ondan sonra bir de gelin hanıma, efendim ondan sonra bir de e, akrabalar arasında e, çocuğa küçük düşürecek cümleler söyleyerek elinizi öptürmeye çalışmışsanız, yani bilmiyorum tabi ben ilahiyatçı olmadığım için el öpmenin e, ne gibi bir anlam ifade edeceğini bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim, böylesi el öptürmek, yani çocuğun içerisinde sevgi ve muhabbet hissi olmadan bir kişinin elini öpmeye doğru teşvik etmek çocuk istemiyor ise yani o çocukla aranızdaki kopacak olan bağları çok daha çabuk koparır. Şu notu da ilave edeyim de ondan sonra cümlemi tamamlayayım müsaade ederseniz. Efendim çocuk büyüklük taslayan büyüklerden hiç hoşlanmaz. Çocuk öyle gerile gerile kabara kabara. ...kaba kaba konuşan... ...efendim e, kendini... ...böyle büyük dağları... ...ben yarattım diye... E, ...ortalıklarda dolaşan... ...yetişkinlerden çok hoşlanmaz. El öptürmek için... ...zorunlu olarak gönderilen... ...kişilerden de çok hoşlanmaz. Eğer siz kardeşinizi, eşinizi... ...dostunuzu efendim sevdirecekseniz... ...yakınlık duyduracaksanız... ...kendi çocuğunuza... ...zorunlu olarak çocuğu gönderip onun elini öptürmek yerine... O yetişkinin içerisinde çocuğa muhabbet duyduracak bir takım şeyleri e, yetişkinden beklemek lazımdır diyebilirim. Efendim Büşra Nur göndermiş bir mail. Feridun Cingıllı İlköğretim Okulu'ndayım. Kayseri'de Feridun Cingıllı İlköğretim Okulu'ndayım. Kayseri'ye buradan selamlar Büşra Nur vasıtasıyla. Tanju Özme'nin öğrencisiyim. Evet... Şevval ve ben çalışkan bir öğrenciyiz. Büşranur göndermiş. Şevval ve ben çalışkan bir öğrenciyiz demiş. Evet Büşranur. Sorun nedir? Soruya bakalım. Daha da başarılı olmak için neler yapmalıyım? Soru bir, 2. Birinci olup da ders çalışmayı bırakmak kötü bir şey değil mi diye sormuş Büşranur. Şimdi Büşra vasıtasıyla Büşranur vasıtasıyla çok değerli. Ee, hocamız e, değerli abimiz Tanju Özmen'e çokça selamlarımı iletiyorum. Kendi nadiren tanıdığım efendim çocuk konusuna hakikaten kendisini adamış, öğrenci yetiştirme konusuna kendisini adamış, saygınlığı ile de bende ayrı bir e, bir değer kazanmış olan kıymetli bir arkadaşımız Tanju Özmen e, bir öğretmen arkadaşımız. Dolayısıyla kendi öğrencilerinden bir tanesinin böyle bir mesaj göndermiş olması da beni ayrıca çok sevindirdi. Tanju öğretmen gerçekten öğrenci yetiştirmek isteyen bir öğretmen. Gerçekten. Yani evet notlarını verdim, karnesini verdim. Haydi birinci etaptaki şeyler, parti mallar gönderildi. Şimdi kamyonu yanaştır, ikinci etaptaki mallar yüklensin kamyona, onları da mezun edelim diye... Öğrenciye böyle bir paket, efendim, yürüyen bandın üzerinde e, bir e, efendim, mal olarak e, bakan bir öğretmen modeli değil Tanju öğretmen. Kendisiyle uzun zamandır tanışıyoruz. Uzun zamandır tanışıyoruz ama kısa kısa diyaloglarımız oldu çok defa. Ama bu kısa diyaloglarımız hep derinlemesine diyaloglar oldu. Ve her seferinde ben Tanju öğretmende şunu gördüm derinlemesine içinde yanan bir ateşi hissettim hep yani çocuk nasıl yetiştirilir ve biz bu çocuklara nasıl faydalı olabilirizin hep heyecanını kendisinde e, duydum, hissettim ve Büşra Nur da Tanju öğretmenin öğrencisi olarak şimdi sormuş daha başarılı olmak için ne yapmalıyım demiş şimdi değerli Büşra Nur şöyle söyleyeyim başarılı olabilmek için iki şey yapılır Bunlardan bir tanesi delice çalışmak. Kafanı kitabın içerisine gömersin ve delice çalışır durursun. Akşamları odana çekilirsin ve delice çalışır durursun. Efendim etrafla ilişiğini minimuma doğru indirirsin ve delice çalışır durursun. Ve böylelikle yani e, her şeyini derslere odaklarsın e, çocukluk dönemini işte genç kızlık dönemini. Komple derslerle, kitaplarla, haşır neşir, içli dışlı olarak e, başarıya odaklanarak çalışırsın, çabalarsın ve başarılı olursun. Yani şimdi eğer böyle bir başarı elde edildiği takdirde o zaman şöylesi bir şeyi de beraberinde getirir. E, ben hiç çocukluğumu yaşamadım ki, gençliğimi hiç yaşamadım ki diyebilirsin. Yani aslında başarı dediğimiz şey öyle delice. ...kamçılanarak, zorlanarak... ...dünyayla irtibat kesilerek... ...bir odanın içerisine kapanılarak... ...ve en değerli, en sıcacık... ...çocukluk ve gençlik yıllarını... ...hiç yaşamadan... ...odanın içerisinde... ...habire kitap okuyarak, habire test çözerek... ...habire bir şeyler yapılarak geçirilir ise... ...elde ettiğin başarı... ...bir gün sande hayal kırıklığına yol açabilir. Neye yol açabilir? Yani evet güzel bir üniversiteyi kazanmışsındır... Efendim güzel bir e, hatta meslek sahibi olmuşsundur. Bir parkın kenarına geldiğinde oturduğunda efendim, parkın içerisinde cıvıldaşan, oynaşan çocukları gördüğünde evlenmişsindir, barklanmışsındır. Eşine döndüğünde belki hep şunu söylersin. Ya ben hiç çocukluğumu yaşamadım ki dersin. Başarıyı elde edebilmek için birincisi bu şekliyle zorlana zorlana bir şeyleri öğrenmek için dünya ile irtibatı kesme şeklinde olabilir. Birincisi bu. Efendim ikincisi ise şu şekilde olabilir. Sen tanju öğretmen gibi bir öğretmenin elindesin. Şu anda. Eğer hocanı ruhunla beraber dinlersen tanju öğretmen çıkmış tahtaya bir şeyler anlatıyor. Bir bak tanju öğretmene. Ne anlatıyor? Ne anlatmaya çalışıyor? Eğer anlayamadın değil mi dersten sonra e, Tanju öğretmenin yanına gitsen öğretmenim anlayamadım bana tekrar izah eder misin desen ben inanıyorum ki o yüreği öğrenci sevgisiyle dolu öğretme sevgisiyle dolu olan o öğretmen arkadaş mutlaka sana ekstra bir zaman daha ayıracak hatta ekstra mega bir zaman daha ayıracaktır sen eğer yeniden o öğrenmek istediğin konuyu öğretmenine soracak olmuş olsan. Yani burada şunu söylemek istiyorum, anlamaya çalış, kavramaya çalış. Öğretmen ne anlatıyor? Öğretmen bir şey anlatıyor, onu ruhunla beraber kavramaya çalış. Hücrelerinle beraber kavramaya çalış. Yani zihinsel bir öğrenme değil, duyularımla öğrenmeye çalış. Ve öğretmeninle ruhtan ruha bir bütünlük sağlar gibi öğretmenini anlamaya çalış. Ne anlatıyor öğretmenim diye. ...bak bana bir mesaj yazacak kadar... ...demek ki kıymetli, değerli ve... ...anlayışlı bir öğrencisin... ...hatta yazmışsın... ...işte birinci olup da ders çalışmayı bırakmak... ...kötü bir şey mi? Yok kötü bir şey değil... ...önemli olan sen ahlaklı mısın Büşra Nur? İçinde ikinci bir kişilik daha mı var? Kimsenin bilmediği... ...içinde sakladığın bir kişilik daha mı var? Yoksa iç düzenlerin senin... ...düzenli, tertipli ve sükunet içerisinde misin? Birinci olmuşsun. Ne olur ki seni en fazla alkışlarlar yani. Götürürler bir tane kağıt parçası verirler. Okulumuzun birincisi derler. Onu da yıllarca duvardan duvara asarsın. Ev taşırsın. O evden o eve götürürsün. İş yerinden iş yerine götürürsün. Yani sen çok önemsemiş olursun. Birinci olmuşsundur. Evet gittiğin yerlerde böyle böbürlenmek için. Bir şeyler anlatmak için bir şeyler ifade eder. Ama sen içinde insan olmaya ait değerleri taşıyamıyor. Ve fakat sırtında koca bir birincilik. Efendim e, kupasını taşıyor isen yani e, evet birileri için bir şey ifade edecek olmuş olsa da ben pedagojik olarak ifade ettiği değere baktığım zaman çok da bir değer ifade etmez. Birinci olmuşsun ama yazdık kalıbına yazdık yani şu davranışlarına bak. Burada önemli olan sadece zihinsel başarı değil Büşra Nur bunun yanı sıra duyu dünyası olarak sosyal yaşam olarak. Efendim ahlaki gelişim olarak da birinci olabilmek. Yani sen zihinsel başarı olarak birincilik ünvanını sınıfın içerisinde, okulun içerisinde almışsın. Acaba gözlerini kapa. Bir de ahlak olarak, efendim, karakter olarak, kişilik olarak sana birincilik kupası verirler mi okulda? Eğer veriyorlar ise ve o birinciliği de kaptırmış isen sen bir başkasına... Kendin aşağıya düşmeden bir başkası birinci olmuş ise o takdirde sevilmen lazım. Bir başkası senden daha iyi ahlak açısından, erdem açısından, karakter açısından sizin okulunuzda senden daha iyi bir arkadaşın hatta ondan da daha iyi birisi çıkmış olursa keyif al öylesi arkadaşlarınla birlikte olmaktan. Yoksa kuru kuruya böyle efendim, zihinsel başarı yakalamışsın, okulun birincisi olmuşsun, e, güzel yapmışsın, aferin iyi bir şeyler yapmışsın. Ama bu yetmez. Bununla birlikte karakter ve kişilik eğitimi içerisinde de aynı derecede yüksek bir derecede olman lazım. Ve bununla birlikte eğer böylesi duyarlı bir öğretmenin elindeysen o takdirde senin şansın çok fazla. Evet. Başarıyı elde edebilmek için iki türlü çalışmak lazım. Birincisi kamçılanarak efendim bir koşu atı gibi koşturularak başarıyı yakalamak. İkincisi ise Önce ruhta bir sükuneti elde edip kişilikli ve karakterli olduğunu kişinin kendisi ilk önce kendisine kabul ettirip sonra dersi bir sükunet içerisinde öğretmenine baktığı zaman bir emici sünger gibi öğretmenim ne anlatıyor şu anda anlatmaya çalıştığı şey ne diye eğer dinler isen o takdirde ikinci şekilde öğreneceğin öğrenme daha kalıcı olacak. Daha keyif verici olacak ve hem Tanju öğretmenin seninle iftihar edecek, ileride inşallah sen de öğretmen olur ve kendi öğrencilerine de aynı duyarlılık içerisinde yaklaşırsın. Hem de kişilik ve karakter olarak anne babanın da iftihar edeceği birisi olmuş olursun. Sor rica ederim etrafında, annene de sor, babana da sor, en yakınlarına da sor. Anneciğim birinci olayım ama karakter olarak sonuncu olayım. Kabul eder misin hiçbir anne hiçbir baba demez ki böylesi karaktersiz bir kızım olsun da okulda birinci olsun bunu kabul edeyim demez. Peki şunu söylemiş olsan anne karakter ve iftihar edebileceğim bir noktada birinci olayım yeter ki sınıfı geçeyim ama yavaş yavaş geçeyim bunu kabul eder misin karakter olarak birinci olmanı kızım kabul ederim der. Çünkü zihinsel başarı evet alkışlanacak bir başarı ama yaşam zihinsel olarak devam etmiyor. ...duyu dünyasıyla devam ediyor. Yarın evlendiğin zaman eşinle çok zeki olmuşsun... ...bir şey ifade etmeyecek. Yarın bir iş yerine girmişsin... Efendim, ...ahlaki gelişme olarak bir şeyde... ...yerinde değilse çok bir şey ifade etmeyecek. Evet. Sadece zihinsel başarı değil... ...onunla birlikte... ...duygusal yönden, sosyal yönden... ...ve ahlaki yönden de... ...başarılı olman lazım sevgili Büşra. Efendim, bir reklam arası verelim... Bayramın bu birinci gününün ilk yarısında... ...reklamlardan sonra tekrar birlikte olmaya çalışacağız. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Burç FM'de çocuk deyip geçmeyin programındasınız şu anda. Gönderdiğiniz e-mailleri cevaplandırmaya çalışıyorum. Efendim siz nasıl e-mail göndereceksiniz varsa... Eğer yakınlarınızda bir internet hemen tarif edeyim www.ademgunes.com web sitesine girdiğinizde efendim sağ üst köşede bulunan Adem Güneş'e sor butonunu tıkladığınızda açılan menüye, açılan ekrana sorunuzu yazıp gönderdiğinizde sorunuz önümüze düşüyor. Efendim bugün bayramın birinci günü ve Nerede olursanız olun, şu anda araç içinde ister dinliyor olun, ister kurban kesim yerlerinde dinliyor olun, isterse evinizde dinliyor olursanız olun. Hepinizin bayramını canı gönülden tebrik ediyorum ve bir sonraki soruya geçiyorum. Efendim Şeref Bey'in bir sorusu. Değerli hocam sizi büyük bir dikkatli takip ediyorum. Önümüzdeki hafta kurban bayramı. Hmm, geçen hafta gelen bir mesaj bu. Önümüzdeki hafta kurban bayramı ve ben 9 yaşındaki oğlum ile ilgili bir sorun var. Oğlumu geçen yıl kurban kesimine götürmemiştik. Bundan dolayı bana çok tepki göstermiş, küsmüştü. Bu yıl şimdiden benden söz almak istiyor. Kurban kesimine kendi de gelmek istiyor. Acaba götürmemde bir mahsur var mı? Şeref Bey biz genellikle şunu tavsiye ediyoruz. Çocuklar 12 yaşından küçük çocuklar kurban kesim anını bıçağın efendim, kurbanın boynuna dokunduğu ve vurulup da kurbanın kurban edildiği o anı görmemesini tavsiye ediyoruz. Çünkü çocuk 9 yaşındaki bir çocuk olayı tam kavramayabilir. Yani e, İslam'ın hani şefkat dini hani sevgi dini olduğu bu neyin nesidir baba niye yazık değil mi kurban kesiyorsunuz diye kafasında soru işaretleri kalabilir. Efendim bugün medyada görüyorsunuz birçok kişi kurban kesimini katlayan matlayan falan diye efendim, e, tanıtmaya çalışıyor ya hiç mi et mübareksiz yani. E girdiğiniz zaman en güzel lokantalarda en güzel etleri yiyorsunuz böyle güzel güzel tavalarda pişmiş güzel güzel lezzetlendirilmiş etler. E bu etler gökten mi iniyor yani? E bu etleri yiyorsunuz ondan sonra Kurban Bayramı ile alakalı olarak da efendim katliam yapılıyor. E yeme o zaman et. Yeme o zaman et. E et yemiyorum ben vejeteryanım. E vejeteryansan elma yiyorsun. E elmayı niye katlediyorsun o zaman? Elmanın canı yok mu? O da bir can taşıyor üzerinde. Niye elmayı yiyorsun? Armutu da yiyorsun. Otları da yiyorsun. Yeme onları da. Onların da her birisinin bir canı var. Efendim hayvan hakları savunuyorsun da bitki haklarını niye savunmayacağız? Yani böyle garip bir kısır döngünün içerisine giriyor insanlar. Neden dolayı giriyor? Eğer kurban meselesini ruhuyla beraber hissedebilecek olgunluğa erişmeden kurban kesime, kurban kesimiyle alakalı bir takım şeyler çocuk vaktinden önce alır ise yahut da ruhu hazır olmadan eğer alır ise o takdirde çocuklara bir bakıyorsunuz efendim e, kurbanla alakalı olmadık şeyler söylüyor. Ve bu sıkıntı olabiliyor ileriki dönemlerde. Yani siz şimdi İslam'ı sevgi ve şefkat dini olarak tanımlar iken çocuklar kurban kesmenin ne manaya geldiğini bilmez iken eğer çocuklar böylesi sahneler görülür ve dışarılarda da bir kişileri Yan yana oturduğu sırada oğlunuza kızınıza eğer dinin İslam dininin aslında şiddet dini olduğunu İslam dininin aslında çok da gerçekçi bir din olmadığını bir vahşet dini olduğuyla alakalı bir takım şeyler söyler ise ileriki yaşlarda o zaman çocuğunuzun kafasında evet bir çağrışım uyanır doğru söylüyor bu adam der yani niye doğru söylüyor babam gidip hayvanları kesiyordu yani ya hiç mi acımıyordu yazık kafasını kesiyor... koparıyordu diye dolayısıyla burada evet Kültürel bir e, aktarma yapılması lazım çocuklara. Kurban kesim meselesi bir sonraki nesillere aktarılması lazım. Ama bu aktarım çocuğun yaşı ve vakti geldiğinde olması lazım. Kurban kesim anı 9 yaşındaki bir çocuğa gösterilmemesi lazım. 12 yaşından önce çocukların ruhu olayı tam kavrayamadığı için tam kesim anı çocuk orada olmaması lazım. Tam kesim anını görmemesi lazım. 7 yaş ile 12 yaş arasındaki çocuklar kurbanın kesilmiş halini görebilir. Onu ruhunda efendim e, algılayabilir ve çok bir problem olmaz ama e, kesim anını görmemesi lazım. Bunu değerli Şeref Bey'e iletmekte fayda var. Evet çocuğunuz ağlıyor. Ben geleceğim diyor. Küsüyor. E küslerse küssün canım. Yani çocuğa biz onun ruhuna zarar verecek bir şeyi ...o ağlıyor ve bize küsüyor diye... ...yerine mi getireceğiz yani... ...o ileride çekeceği sıkıntı daha büyük olur... ...hiç yenik düşmeyin şeref bey... ...kurban kesim yerine belki götürebilirsiniz ama... ...kurban kesimini... ...ya yanda ya sağda ya solda... ...bir başkalarında kesimini çocuk... ...görmemesi gerekir... ...dikkat edin diye tavsiye ederim... Efendim Muhsine Hanım'ın bir mesajı var... ...hocam kurban bayramını... ...çocuklara nasıl anlatmalıyız... Hmm, evet. Şimdi tabi bu da oldukça önemli. Şimdi yurt dışından ben tecrübeleri söyleyeyim. Yurt dışında tabi Türkiye'de de işte bazı kişiler söylüyor ya hani hayvan katliamının bayramı mı olur diye. Yani ne kadar sığ bir düşünce. Yurt dışında da tabi kurban meselesi tam anlaşılmadığı için yurt dışında da birçok kişi Türkiye'de kesilen işte Fas'ta kesilen, Suudi Arabistan'da kesilen kurbanları... Efendim batı dünyası da kendi televizyonları vasıtasıyla ince bir nükte içerisinde hayvan kesme katliamı gibi hayvan kesme bayramı gibi yani sanki bir vahşiliğin bayramının yapıldığı gün gibi tanıtılmaya çalışılıyor e, bu Türkiye'ye de sıçramış vaziyette görüyorum ki yani ben yurt dışındayken orada konuşulan şeyler şimdi bakıyorum Türkiye'de de bir takım kişiler tarafından söyleniyor halbuki kurban kesmek Efendim bir katliam değil. Yani şöyle düşünmek lazım. Biraz önce söylediğim gibi. Yıl içerisinde zaten e, insanların ihtiyacı olan besin maddesi olarak et, tavuk, beyaz et, kırmızı et zaten kesiliyor. Kurban Bayramı'nın özelliği nedir? Kurban Bayramı 3-4 gün içerisine sığdırılıyor ve kişi kendisi kesiyor yiyeceği eti. Yani daha önce siz kasaptan kesilmiş olarak et alırken şimdi siz... Bir can çıkma sahnesini, efendim bir hayvanın can verme sahnesini kendiniz seyrederek e, meşgul oluyorsunuz, muhatap oluyorsunuz. Ve 3-4 gün içerisinde kesimler yapılıyor. Yani yıl içerisinde kesilen kurbanlar değişik değişik yerlerde, değişik değişik mezbahanelerde sizin gözünüzden uzakken şimdi gözünüzün önünde kesiliyor diye bu bir katliama dönüştü demek yani dünyadan habersiz olmak demektir. Şimdi peki çocuklar kısmı nasıl olacak bu meselenin? Şöyle söyleyeyim çocukları yaş olarak kategorize edersek... ...7 yaşına kadar olan çocuklar eğer şu anda hala kurbanlarınızı kesmediyseniz... ...ve çocuğunuz 7 yaşından küçük ise çocuklar kurban kesim yerlerine götürülmemesi lazım. Ve bu çocuklar kesilmiş olan kurbanın parçalarını, sakatatın kafasını, ayaklarını... Yani onu canlı olarak algılayabilecekleri vücut organlarını da görmemesi lazım. Yani bir bakıyorsunuz çocuklar efendim, kesimhaneden gelmiş, etler gelmiş, kafa da gelmiş, ayaklar da gelmiş. Siz etlerle uğraşırken dikkat edin 7 yaşından küçük çocuklara çocuk neyle meşgul? Gitmiş kafasıyla oynuyor, gözüyle oynuyor. Hayvanın o kafa kısmıyla, ayaklarıyla oynuyor. Onu canlı olarak algıladığından dolayı ruhunda bir ezilme, bir incinme hisseder. Dolayısıyla 7 yaşından küçük olan çocuklar kurban bayramının etlerini et olarak görmeleri lazım. Yani parçalanmış, kesilmiş, efendim derisi yüzülmüş et olarak görmesi lazım. Kafa ve canlı olarak algılayabilecek vücut organlarını görmemeleri lazım. Bu bir. Efendim yine 7 yaşından küçük olan çocuklar da kurban bayramının kurbana vurgu yapılması değil, bayrama vurgu yapılması lazım. Yani bugün bir bayram... Bugün bayramın birinci günü değil mi? Evet. Bugün bir bayram. Yani yedi yaşından önceki çocuklara bu vurgu yapılması lazım. Bugün bayram çocuklar vurgusu yapılması lazım. Bugün gezme günü çocuklar. Bugün ziyaret günü çocuklar. Bugün aynı sofrada yemek yeme günü çocuklar. Bugün neşelenme günü çocuklar. Diyerek bayram vurgusuyla yedi yaşına kadar çocuklara tanıtmak lazım. Yedi yaş ile 12 yaş arasındaki çocuklara ise kurban bayramı anlatılabilir. Ve biraz önce söylediğim gibi o yaş grubundaki çocuklar kesim anını görmemeleri şartıyla kurban kesim yerlerinde bulunmalarında bir mahsur yok. Hayvanların kafasını, ayaklarını ve sakatat olan kısımlarını görmelerinde bir mahsur yok. Sadece kesim anını görmemeleri lazım. 12 yaşından büyük çocuklar ise bizzat kurbanın başında bulunması onun kesimini şahit olması ve anne babasına eğer gerekiyorsa da yardımcı olması gerekir diyorum değerli Muhsine Hanım için. Efendim Aybike Hanım'ın mesajı var. Hocam kurban bayramında her yan kan revan içerisinde oluyor. Televizyonlarda kasıtlı mıdır nedir bilmem. Hep hayvan kesimlerine vurgu yapıyorlar. Benim 5 yaşında bir oğlum var. Böylesi bir durumda onu bu duyarsızlıklardan sakınmalı mıyım yoksa bırakayım yaşamı olduğu gibi mi algılasın demiş Aybika Hanım. Şimdi tabi bu sahneler normal değil bir Müslümanın yapacağı sahneler değil. Kurban bir ibadettir. Yani bu ibadet yerine getirilirken kan revan içerisinde efendim yani... İslamı yeterince tanımayan kişilerin vahşi bir sanki bir şeyler oluyormuş, hani bu tam tamlar çalıyor da efendim şeylerin etrafında dönüyor, yakaladıkları bir takım şeylerin etrafında dönüyor gibi böyle, e, sanki ilkel bir şeymiş gibi e, kesilen kurbanlar veya o şekli o şekle dönüştürülmüş olan kurbanlar e, televizyonlarda değişik yerlerde çocuğa sunulur ise e, çocuk yani akıl zembereği boşalır. Yani yetişkinlere bir bakıyor yani o sıcacık sempatik olan yetişkinler yani vahşice sanki hayvanlara saldırıyor vahşice sanki efendim bir şeyler yapıyormuş gibi imaj uyandırmamak lazım. Hele ki 5 yaşındaki bir çocuğa hem kurban böyle bir şey değil ki yani dini bize anlatan peygamber efendimize bir bakın lütfen yani kurbanın efendim okşanıp sevilmesinden kınalanıp süslenmesinden bahsediliyor din. Efendim kurbanı, kurban kesim yerine götürürken özenerek götürmekten bahsediyor. Bir önceki kurban edilen hayvanı bir sonraki görmesin diye bir sonraki hayvanın gözünü bağlamaktan bahsediyor. Bir sükunet hali var bakın, bir yaz hali var aslında. Bir hüzün hali var. Yani et yiyeceğim, et dağıtacağım, oh senede bir kere et göreceğim diye böyle e, hayvanlara eziyet edilmemesi lazım şimdi bir bakın rica ederim şöyle yanınızda götürdüğünüz şu hayvana bir bakın gözüne bir bakın nasıl korkmuş o hayvan sizin efendim canınızın nasıl alınmasını istiyorsanız Azrail aleyhisselam sizi nasıl canınızı almasını istiyorsanız şu anda yanında götürdüğünüz hayvanın canını öyle alın öyle kurban edin eğer eziyet içerisinde ve bir sonraki hayvanı da efendim kesilir vaziyetinde göre göre siz de kendi kurbanınızı götürüyorsanız o zaman sizin canınızın da çıkması böyle zor olacaktır anlamını da çıkartabilirsiniz siz. Siz kendi canınızı hangi hassasiyet içerisinde vermek istiyorsanız Azrail aleyhisselama teslim etmek istiyorsanız yanınızdaki kurbana da öylece hassas davranmaya çalışın. Efendim kurban kesimi aslında bir empatidir. Kurban kesimi... O kesilen kurban değildir demiştik çünkü programımızda. Ya orada yatan sensin sen, kurban değil, koç değil orada yatan, efendim bir dana da değil. Ya yatan sensin, soğuk bıçak boynuna denilen, değilen yer, efendim koçun, dananın, ineğin boynu değil, senin boynun ve sen kapa gözlerini ve can çıkmanın ne kadar zor olduğunu bir gör. Kurbanın başında onun için duruyorsun. Ve can çıkmanın ne kadar zor olduğunu bak çırpınan kurbandan gör ve anla. Büyük dağları ben yarattım diye. Efendim kaba saba bir yaşam sürüyorsan eğer. Aciziyetini gör böyle çırpına çırpına can vereceksin. Bak kurbanın gözlerine bir bak korku içerisinde nasıl da bıçağa bakıyor. Biraz sonra kendisini kesecek olan bıçağa bakıyor. Hiç haberin var mı? Yoksa sürükleye sürükleye mi götürüyorsun kurbanı? Eziyet etme kurbana, eziyet görürsün çünkü can çıkma sırasında. Evet, ve bütün bunları çocuğa yaşatmamak lazım. Efendim, beş yaşındaki bir çocuğa. Evet, televizyon ekranlarında bir kısım medya, garip bir şekilde böyle hani sanki kurbanın kötü bir şey olduğunu, bir ibadet kısmından ayır, arındırıp, en nerede kötü bir sahneler var ise, en nerede cahilce kesilmiş kurbanlar var ise en nerede efendim ipi boşalmış kurbanlıklar var ise e, onların peşinde koşan insanlar var ise onları gösteriyor halbuki ibadet kurban bir ibadet hem de canın çıktığı bir ibadet ne olur can çıkış sahnesini bu kadar küçük görmeyelim gözlerinizi kapatıp sizin kendi canınızın çıkacağını bir hayal edin ve insanların da sizin çıkan canınızla efendim dalga geçtiğini düşünün eyhat ki öyle o giden kurban, o kesilecek olan kurbanın ruhunu bir yaşayın. Onun korkularını ruhunuzda bir hissedin bakalım. Gülecek misiniz? Kan revan içerisinde sağa sola gösterecek misiniz? Kendi kesim sahnenizi beş yaşındaki, yaşındaki çocuğunuza gösterebilecek misiniz? Evet. Efendim e, bugünkü son mesajımızı Tuğçe Hanım'dan okuyalım. Şöyle sormuş Tuğçe Hanım. Hocam bir bayram anısından bahsetmek istiyorum demiş Tuğçe Hanım. İlkokul 1'in sınıfa giderken babamlar bir kurbanlık koç almışlardı. Ben onun adını kurban koymuştum. Saçlarını taramıştım bayramdan önce. Su içirmiştim. Ben onu böyle severken babam benimle dalga geçiyordu. Boşa tarıyorsun. Yarın onu kesince saçları kan içinde kalacak demişti. Ben bundan çok etkilendim. Ertesi gün kurban bayramıydı. Kurbanı ''Babam kesmeye götürdü. Ben çok ağladım. Bir de baktım. Gerçekten kafasını kesmişlerdi kurbanın. Saçlarını ben taramıştım ama onlar nasıl kıymışlardı ona. Gözlerine baktım. Çok ağladım. Sanki bana bakıyordu. Dili dışarıda kalmıştı. ısırmıştı dilini. Şu an gibi hatırlıyorum. O günden sonra içimde kurban kesimine karşı bir tiksinti oluştu. İnanan bir insanım ama bu hissimi nasıl aşacağımı bilemiyorum.'' Ne zaman Kurban Bayramı gelse aklıma hep kurban geliyor. Çok üzülüyorum. Bu yüzden çocuklarımı aldığımız kurbanı göstermeyi düşünmüyorum. Doğru mu yapıyorum diye sormuş. Evet. ilginç bir mesaj Tuğçe Hanım'dan. Şimdi tabii kurban alındığı şimdi sizin buradaki travma geçirdiğiniz şey şuradan kaynaklanmış Tuğçe Hanım. Yani babanızın sizle konuşmasından kaynaklanmış. Yani babanız size siz kurbanın saçını kesiyorsunuz, tarıyorsunuz, kurbanı öpüyor, kokluyorsunuz. Babanızsa size bu kadar şefkat uyandığı bir anda... ...travma geçittirecek gibi onun kafasını keseceğim ben diyor. Yani buradaki sizin asıl yaşadığınız şok... ...kurbanın kesilmiş olmasından dolayı değil... ...o kadar şevkat ile sinir uçlarınız, duyu dünyanız açık olduğu bir anda... ...babanızın kafasını keseceğim onun ben... ...ve saçını boşa tanıyorsun, kanrevan içinde kalacak onun kafası demesinden kaynaklanıyor. Bu bir. İkincisi biraz önce söylediğim gibi kurbanı sizin o yaşlarda kafasını efendim ayaklarını e, görecek dili dışarıda ısırmış kalmış diyorsunuz bakın. O yaşlardaki bir çocuk kesimden sonraki bu hali görmemesi lazım. Dolayısıyla siz belki olayı tam kavramamış olan bir babanın kurbanısınız. Yoksa kurban bayramının kurbanı değilsiniz. Eğer sizin Gelişim döneminize uygun olarak babanız konuşacak ve bu çok değerli olan bir günü o şekliyle size aktaracak olmuş olsaydı şu anda et kesmeye kurban bayramına karşı böylesi bir içinizde his oluşmazdı. Siz yanlış yaparsınız eğer çocuğunuza kurbanı göstermezsiniz. Hayır kurbanı görsün çocuk, kurbanı sevsin çocuk ama o severken ben onun kafasını keseceğim diyemezsiniz siz ona. Çocuk travma geçirir, çok geçirir birden bire. Ertesi gün gider o kurban. Kesilmiştir geri gelir kafasını görmez çocuk ayaklarını görmez et olarak görmüş olur onunla ilgili de çok derinlemesine eğer çocuğun 7 yaşından öncesi konuşmaya da çok gerek yoktur bu belki anne babalara söylenebilecek bugün için söylenebilecek son sözler efendim bugünlükte yayınımız böylelikle son buldu. Yarın saat 11'de eğer radyolarınızın başında olursanız, çocuk deyip geçmeyin de sizlerle birlikte olmaya çalışacağız efendim. İyi bayramlar dileklerimizle. Hoşçakalın. Fedakök Adem Güneşle çocuk deyip geçmeyin. Artık her Pazartesi, Salı ve Çarşamba Türkiye saatiyle 11'de. Sorularınızı ademgüneş.com veya 216-524-9393'e gönderin. Siz Adem Güneş'te 2 değil artık haftada 3 kere, çocuğunuz da gün ve gün daha bilinçli bir anne babayla bulursun. Bu efem yeni yayın döneminde daha da canlı.